وما توفيق الا بالله لقد جاءت رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب بسم الله الرحمن الرحيم يا متي بعض آيات ربك لا ينفع نفس امان و لم تكن امنت قبله ابكشبت في ايمانها خيرا قل انتظروا اننا منتظرون صدق الله العظيم اللهم Hazan tokom bilhane, Ceyum illedi, la yamut Ve defaat etmiyorum, benim şu abla hamle veya kuvvetin Allah bin Ve teksib Hadi bakalım ikinci. Şimdi ve size deccalı anlatıyoruz. Güneşin batıdan doğması anlatacağız falan falan. Yakında bir takımları çıkacak, detçal diye bir şey yoktur diyecek. Adam detçalı ne diyor? Deccal televizyon diyor. Deccal falan adam diyor. pişmanca diyor. Ve Deccal'ı tekzip ediyorlar. Yani hadis-i şeriflerde geçen, şu anda bir adada hayatta olan, İspan Yahudilerinden sonra oradan, İspan'dan çıkacak olan, işte efendim öldürecek, diriltecek kadar Allah'ın istidraç kendisine verdiği, işte efendim bütün insanlar ben ilahım diyeceği, bütün milletin ona uyacağı, fitnesinin çok olacağı, Yanında dağların akacağı... Neyse, hadis-i şeriflerde ben uzun uzun anlatmışım. Böyle bir deccal var. Adam değil diyor. Böyle bir deccal gelmeyecek. Kim diyor bunu? Tefsir profesörü, hadis profesörü, Diyaneşleri reisi. Bunlar yok diyor. Bunlar sembolik şeyler diyor. Sembolik. Ne demek işte? Fitne fesat çıkaranlara deccal denir. Anladım. Mehdi ne olacak? İşte böyle insanların iddiaatına çalışan, ıslah eden, nasihatçı adam, sözü dinen, milleti düzelten, bunlara Mehdi denir. Ondan sonra Mehdi'den geçilme memleket ya. E şimdi, böyle bir şey olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alametlerini beyan etmiş, vasfı şudur. Şimdi, deccalı tekzip edecekler. Ondan sonra ve bu ne? tekzip edecekler. Yakında bir takımları çıkacak. İnkar edecekler. Güneşin batıdan doğma hadisesini de yalan sayacaklar. Hazreti Ömer Efendimiz bütün bunları önceden bildirmiş. Tabi hadis-i şeriflerde de var. Güneşin batıdan doğması yok öyle bir şey ya. Ya güneş batıdan doğar mı der, diyor ya adam. Ya sen hoca aklını peynir ekmekle mi yedin? Niye? Ya bütün diyor sistem bozulur diyor. Ya bozulacak zaten. İdessemse ki güneş dürülecek, diyor. Veiden hücumun kederat yıldızlar dökülecek diyor. Bunlar ayet mi? Veidel cıbah dağlar yürütülecek diyor. İdesse maham kökler yarılacak diyor. Veidel bihar denizler fışkırtılacak diyor. E şimdi zaten bunlara inanmıyorsan veidel kuburu kabirdekiler kaldırılacak diyor. E dirilmeye de inanmazsın sen. Zaten yaşan nur netten sonra baklayı çıkarttı kemikler çürümüş, oradan kim çıkacak ya dedi ya. Ha, adam baklayı çıkarttı yani ne yapsın? Sakla sakla sakla baklayı ne kadar saklayacaksın ya? Bunlar da aynı kafada da hepten dirilmek yok diyemiyorlar. Şimdi bastırlar, diyor, bu dirilme işleri falan ruhânîdir, ruhani olacak. Yani ruhlar alemine taalluk edecek, işte rüya aleminde insanların mutlu-mutsuz olduğu gibi. Şimdi başladılar. Cennette burada, cehennemde burada lafları farkında mısınız? Bu cennette dünyada, cehennemde dünyada. Halbuki cenneti cehennemi kazanacak, kaybedecek yer dünya. Onlar dünyada o doğru. Ama şimdi başladılar. Ya mutlu yaşıyorsan işte diyor. Çayını aynı güzel içiyorsan, hanımından kavga etmiyorsan, çoluk çocuğun, torunun morunu, aa mutlu aile boyu mutluluk saadet falan. Tamam cennet diyor. Bunda daha ne var? Yani bu lafları diya Diyanet'ten Veyahut da işte din işleriyle ilgili konuşanlardan duymaya başladık. Hepsini demiyorum, tenzih ederim. Ama bir kısımları bu laflara başladılar şu an. E şimdi bunlar çok tehlikeli. Mesela ehli sünnet alimleri ne diyorlar? Fıkıhçılar, muhaddisler, mütekellimler, mütekellim kelam ilmi, akaidle ilgili bunların cumhuru, el üşnet mezhebine mensup yani bir tane bile şaz yok. Bir tane istisna, müstesna yok. Zaten müstesnaysa o el değil. Hepsi ittifakla söylüyorlar. Şimdi güneşin batıdan doğması gibi. Kıyamet alametlerine dair. Ayet-i kerimede işaret var. Şimdi mesela okuyacağım ayet. Yemeti bazı o ayeti Rabbike. Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği zaman. O biri demektir. Bazı Arapçada bir masaya kullanılıyor. Rabbinin ayetlerinden biri geldiği zaman diyor hangi ayet olduğunu demiyor. İşte kurban olduğum, güneş batıdan doğduğu zaman dese kimse ihtilaf edemeyecek. Öyle zannet. Açıktan söylediğinde de ihtilaf ediyor. Hadi orada ayet dedi. E dehabbede ne dedi? Ehrej nâlehum. Dehabbede minelah. Onu bir dahaki derslerde konuşacağız şimdi. Güneşten sonra o geldi. Biz onlara yerden diyor topraktan dehabbede çıkaracağız diyor. Bu ayette diyor mu? Hadi burada güneş battıdan domada mı bir ayet diyor. E orada güneş davpe çıkaracağız diyor. Ne olacak davpe ne şimdi? Onu anlatacağız. Kayadan çıkacak veyahut da Mekkete çıkacak. Ne diyor diye Şanlıure? Bir adam bölgeye geçen fizikçi. Haftiknis miydi? Niknis. Böyle Fetsi gibi böyle tipi böyle bir adam vardı şeyde. Ha şeyin ne onun adı? tekerlekli sandalyede böyle dururdu falan öldü herhalde. <gülüyor> He, Hafniknis bilmem ne hangi kavursa. Onu çıktı şeye. Ahmet Hakan onu çok çıkarıyordu Kanal 7'deyken de böyle. Ya canlı o zaman. Dahpe dedi bu dedi Hafniknis'in dedi Dahpetülarz olduğuna inanıyorum. <gülüyor> ya gülmeme geldi değil ya. Ya Allah'ın ayetini değiştireyim diye dahpe diyor adama ya. Ya dahpe hayvan demek yani. Adama niye hayvan diyorsun? O da o da akıllı bir şey olsaydı o kadar fizikçiymiş bunu mahkemeye vermesi lazım ulan ben niye daappe be olayım sen? ben insanım demesi lazım o da bunu mu duymadı adam ya ne mi koymadı bilmiyorum yani yoksa mahkemelik mi olay yani bana şimdi daappe be desem ben mahkemeye versem kazanırım herhalde hakimlerin o kadar kafası çalışıyordur yani daappe miyim ben ya ama adamlar ayeti hadisi çevirmek için böyle işler buluyor e bu da bu adam profesör ya Meal yazmış bilmem ne. Yaşanlı ora az mıydı, ilmi ya? Bunların hepsine okutur ha. O kadar da ilmi vardı ya. Bu şimdikileri. Bu İslam oğlum, İslam 80 sene 80 sene okutabilir ya. Yani. Tersten de okutur, düzden de. Yani hakikaten ho hocalığı da vardı ha. Hocalığı da vardı. Bazı böyle özelde rastlasan şunu bunu yapsan itiraf ediyordu yani. Siz doğru söylüyorsunuz ya diyor. Böyle de işleri de vardı. E sen niye böyle yapıyorsun? Ya biz bir yol tutturduk gidiyoruz diyordu yani. Adamın yani çevresindeki izlenimler böyle. Ya bunlar kadar da değil. Bazı kere geliyordu, insaf da ediyordu. E şimdi kardeşim, güneşin battan doğması. Ne yapacağız abi şimdi bu? Sanki Allah Teala teabbe buyurdu da inanıyor mu lan? E güneşin batıdan doğması da inanmıyor. E bu kadar hadis var. Ayet-i Kerime bundan beğeniyor. İttifakla bütün müfessirler çünkü ne diyor? Tevbe kapısı kapanacak diyor. لَا اَنْفَوْنَوْنَوْسَنِ اِمَانُوَا amel Daha önce inanmamışın imanı fayda vermeyecek. Güneş batıdan doğduğu anda Müslüman oldum dese imanı kabul değil. Yahut imanında bir hayır kazanmamış. Yani amel etmemiş, namaz kılmamış, tevbe ettim namaza başladım, kabul değil. Kabul değil. Ha bunu tabi detaylandıracağız önümüzdeki derslerde. Fakat şimdi Allah buyuruyor ki benim bir ayetim olacak o ayet zuhur ettiği zaman tevbe kapısı kapanacak yani iman falan fayda vermeyecek. Bugün bir gavur iman etse fayda veriyor. Bir adam tevbe etse fayda veriyor. Ama bugün e, güneş batıdan doğsaydı bu sabah hiçbir gavurun imanı makbul olmayacaktı bugün. Hiçbir namazınızı terk edenler, kaza bırakanlar tevbe etseniz, kaza etseniz kabul olmayacaktı bugün. Bitmişti. Bugün yarın sabah olmayacağını ne biliyorsunuz? O zaman niye tevbe etmiyorsunuz hala? O ayrı bir konu. E böyle bir tehlike var. E şimdi bu kadar ayet hadis var. Tevbe kapısı açık. Can boğazdan çıkmadıkça. Tamam da bir ayetim var diyor. O zuhur ettiği zaman daha iman fayda etmeyecek. Hangi ayet? E İsa Açam böyle bir durum var mı? Yok. Mehdi'nin zuhurunda var mı? Yok. Duman çıktığında duhan var mı? Yok. Mehdi çıktığında böyle bir tevbe kapısı kapanma rivati var mı? Yok. E bakıyorsun bakıyorsun bakıyorsun hiçbirinde yok. Ama hadisler sana diyor ki bu ayet güneşin batıdan dolmasıdır. Tevbe kapısı o zaman kapanacak. E, dolayısıyla demek belli bir ayet var ki tevbe, orada tevbe kapısı kapandığı nokta oluyor. O ayet nedir? Ya, o sana izah ediyor. E, Dehabbet zaten inanmıyorsun. Açık dese de yine inanmıyorsun. Tevil ediyorsun. Güneş batıdan doğacak. Adam şimdi bunu tevil ediyor. Ne diyor? İslam batıdan gelecek diyor. Bak şimdi. Biraz da böyle uydurmuş ha kitabına Güneş İslammış Batı da işte Avrupa bilmem ne Güneş'in Batı'dan doğması neymiş İslam Batı'dan gelecek yani gavurlar Müslüman olacak biz de bozulacağız bize tekrar İslam nereden gelecekmiş Avrupa'dan gelecekmiş diye pişe tutturmuşlar bunun ayetten hadisten delili var mı yok Doğunun bozulacağı, şarkın bozulacağı, herkesin gavur olacağı, yeniden Avrupa'nın ön Müslüman olacağı, Avrupa'nın burayı düzelteceğine dair. Uydurma bir rivayet bile görmedim. Yani bunu, bunu derken bu tevhili yapıyorsun ama dayanan yani. Altında da başka bir hadis olsun ki. Bir şeye dayan yani. Sen duvara dayanıyorsun. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda ne buyuruyor? Ahir zamanda Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya sığınacak. Mekke bile boşanacak. Medine bile boşalacak. Ve cüllü bir beytil makdis. Müslümanların yekünü hemen hemen ekseriyeti Mescid-i Aksa'da beytil makdis olacak. Hazreti Mehdi orada imam olacak zaten. Niye Mekke'de olmuyor? Niye Medine'de olmuyor? Mekke-Medine tahrip oluyor. Mescid-i Aksa mamur oluyor. E Davud hadisinde. Hadis-i şerifler budur. E sen şimdi burada böyle nereden uyduruyorsun? Avrupa'dan İslam gelecek. Avrupa'dan İslam ne zaman gelecek yani? Şimdi onun için tevil. Bunlar ehli sünnete göre çaiz değil. Güneş olacak efendim. Avrupa'dan İslam gelecek. Olmaz. Ondan sonra efendim detçal çıkacak. Detçal işte e, milleti kıran, geçiren, İslam'ı kaldıran işte efendim Müslümanları e, asan, kesen, notar dede çalmış. Neymiş? İşte, Hülagü dede çal. Ondan sonra bilmem Cengiz Han, işte öbürü kabazı bulursa Timur'a da der. Ondan sonra bu da buraları kırdı geçirir. Herkesin bir dede çalı var. Ona kim zarar verdiyse ona dede çal diyor. E böyle bir şey hadise uymaz ki ya. Yani. E İslam'a Müslümanlar çok zarar vermiş olabilir. Tamam. Dede çalın önünce 30 dede gelecek diyor hadis-i şerif. Mehdi'den önce çok Mehdi'ler gelecek diyor. Tamam, ama hadiste anlatılan Mehdi Kabe'nin hazinelerini altından çıkarıp malı dünyaya yayacak bir fakir bile kalmayacak, o Mehdi'den bahsediyor. O, böyle bir Mehdi geldi mi şu ana kadar? Gelmedi. Benim hocam Mehdi'ydi. Ya tamam, Allah onu idaat etmişti. O da insanlar idiatine vesile olmuştu. Bu anlamda diyebilirsin. Ama Resulullah haber verdiği ahir zaman Mehdi'si bu olamaz ki. Niye olamaz? Hiçbir alamet tutmuyor. İslam dünyaya hakim olacak. Hani hakim olmadı? E senin şeyhin Mehdi ise İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak. İsa Aleyhisselam nerede? E Hasan mezarcı da İsa Aleyhisselam yap bari. O da Mesih'im diyor. Sizin şeyhte imam olsun. Hasan mezarcı da ona yetişemedi ki nasıl olacak o zaman? O da olmadı yani. <gülüyor> ya ki Mehdi'yi buluyorsun da kardeşim burada bir tiyatro çevireceksen eleman lazım yani. Eleman kısıtlılığı var. Şimdi Mehdi'yi buluyorsun. Mesih nerede soruyorum? Mesih'i buluyorsun. Zenginlik nerede soruyorum? Para var mı? Bana da ver diyorum. Hiç kimse bana para vermiyor. Hanginizin kocası şeyhi Mehdi ise beni apat etmesi lazım. Fakir bırakmaması lazım. Herkese dağıtması lazım. Zekat verecek adam bulamamak lazım. Sadaka verecek fakir dilenci bulamamak lazım. E bunlar hiçbiri yok. Nasıl oluyor Mehdi? Senin hocan kaç sene oldu öleli diyor. 60'tan önce öldü diyor. E kardeşim 60'tan önce öldü. Mehdi geçtiyse. Deccal da ona uygun bir deccal da bulmuşlar. Daha evvel ölenlerden. Aaa çok güzel. Hani Mesih? Hani para? Hani zenginlik? Hani İslamiyet dünyaya hakim olacaktı? Amerika her tarafı kırıyor, geçiriyor. Amerika ile Rusya'nın borusu ötüyor. Biz burada vatanımızda. Esir durmaz, daha düşürecekler. Akdeniz'de, kemi gönderemiyoruz kendi Kıbrıs'ımıza ya? Ansara Mehdi gelmiş şimdi. Ya bu saçma işte ama ne oluyor? Tevil ediyor. Bu teviller Ehl-i Sünnet'e muhaliftir. Kim bu tevillere kayarsa, şeratın zahirini reddetmiş olur. Neden? Bak, söylüyor. Ehl-i Sünnet uleması asla tevil etmez. Zahiri manaları neyse kabul edilmiştir. Başka türlü tevile lüzum yoktur. Tevhile edenler kimler olabilir? Kimler olabilir? Ehli sünnet dışı fırkalar olabilir. Muhtezil olabilir. Batıniye. Batıniye demek her işin iç yüzünü ma manasını değiştiriyor. Batıni fırkalar. İşte haşhaşiler bilmem ne. O batıniler. Ayetin manası burada içki içmeyin diyor ama bunun manası bu değil. Esasen onu içebilirsin ama burada sana yasaklanan işte Allah'ı unutmamaktır falan. Böyle böyle bir safsatalar lan. Ayetleri, hadisleri batınıyla tevil ediyorlar. Biz onlardan olamayız. Onların bu nasları tahrip etmeleri, edecekleri de kıyamet alametlerinden biridir. Kıyametin yaklaştığının bir göstergesi de nedir? Bir alametle nedir? Ayet ve hadisleri buyurulduğu zahiri manalarından çevirip, yönlendirip, tahrif edip, değiştirerek başka manalara hamle edecekler. Var mı şimdi bunlar? Çok. Ay arıyorsan Muhammed Esed denen adam meal yazmış. O da Yahudi dönmesidir. Şey de ondan almış bütün aldıkları mealleri. Mustafa İslamoğlu Adam ne diyor? İsa selam vurdu denize. Musa selam vurdu denize. Deniz yarıldı. 12 yol ayrıldı. Hadi 12 yol ayrıldığını ayette bulamadım diyelim. Denizin yarıldığı ayette var mı? Var. Kaç yerde var Kur'an'da? Fen felekba. İnfilak etti diyor. İnfilak, Türkçeleşmiş artık. Pat, patladı. Deniz ayrıldı diyor. Fekâne küllü virgîn. Her dağ, her fırka, denizin bu taraf bir su böyle kütleci kalktı, bu taraftan da kalktı. Şimdi bunlar ne oldu diyor, her bir parçası diyor yani suyun bu taraftan kalan, aşağısı açıldı çünkü denizin dibi çıktı. Bu taraftaki, bu taraftaki fırkalar fekâne küllü virgîn. Fırka yani parça demek. Her parça nasıl oldu? Ka'ta'udil azîim büyük dağ gibi diyor kenarda buz kütlesi olarak durdu. Diyor. Peki şimdi buzullarda kutuplarda kocaman sudan kardan dağ olduğunu durduğunu görüyor musun? Allah bunu şu anda dünyada gösteriyor mu bize? Gösteriyor. E, deniz de şu anda öyle yapsa ne var yapamaz mı? Denizi patlattı. Bu tarafta buzul kitlesi oldu, bu taraf buzul kütlesi oldu. E bunu söylüyor. Bu zaten örneğini yapmış Allah, her şeye kadir. Bunda ne var? Ama adam bunu millet anlamaz veya kendi de inanmaz. Ne dedi ona şimdi? Musa Aleyhisselam burada sahip, deniz parçalandı, kaça ayrıldı. Adam diyor ki Medcezir olayına denk geldi. Ulan Medcezir dediğin 50 metre, 100 metre olsun su çekilir. En fazla 50-100 metre su çekilir, sonra su geri gelir, bilmem ne bilmem ne deniz mi açılır? Hangi Medcezir'de deniz yarılmış? Hangi Medcezir'de denizin parçaları dağ gibi yanlara du durulmuş? Nerede görülmüş? Bu ayeti inkardır. Bu tevil değildir. Çünkü ayet yarıldı diyor, her parçası dağ gibi donduk kaldı diyor. Bu ayeti inkardır. Fehmatullah Allah-u zeyn öldürdü diyor. Kur'an sonra onu diritti diyor. Sonra ne kadar kaldım burada diye sordu diyor. O bilemedi bir gün mü yarım gün mü ne dedi diyor. Bellem istemeye tamam. Sen 100 sene burada böyle ölü olarak kaldın. Şimdi seni kaldırdım aya diyor. Bu Kur'an'dır. Amaçlama oğlunun altına ne diyor? İşte bu kafa diyor ki temsili bir olaydır diyor. Temsili ne demek? Yaşanmamış olayı canlandırma, tiyatro gibi canlandırıyorsun. Halbuki yaşanmamış. Sembolik işte Mehmet Görmez'in de Resul Hocam Rize'de dinlemiş mağaraya giren üç kişi kaya kapandı üstlerine salih amellerinizi sayın da başka kurtulamazsınız birbirine dediler meşhur hadis bir duymuşsunuzdur. O hadisi anlatınca ah ne güzel böyle bir diyanet reisi bu hadisleri kabul ediyor ne güzel anlatıyor diyor sevindim sevindim diyor sevincim kursağımda kaldı diyor sohbet bitti dedi gidiyor tabii ki bunlar sembolik şeyler. Ama milletin hiçbiri anlamadı sembolik ne demek. Sembolik ne demek? Temsili demek. Temsili ne demek? Yaşanmamış demek. Bu ne demek? Allah yalan söylüyor demek. Evet. Öldürdüm, yüz sene sonra dirittim diyor. Sen diyorsun ki yaşanmamış. Şimdi tevil çok tehlikelidir. Allah evet. şey kadir mi? Ve evet. şey kadir mi? Mucizeler Allah'ın fiilleri mi? E, ben mi yapacağım diyorum ya? Ben mi yapacağım diyorum, sen Allah benim gibi aciz, mahluk mu zannetiyorsun da sen yapamazsın ya diye yadırgadığın gibi Allah'ın yapacağını beyan ettiğini yadırgıyorsun? Böyle Müslümanlık olmaz. Bu da, bu da bir görüştür, bu da bir mezheptir, bu da bir mütefekkirdir, bu da bir mütefelsiftir, bu da bir profesördür, doçenttir. Kafirdir! Kafirdir. Stalin'den beter kafirdir. Bak ne diyor? Efendim, güneş batıdan doğmaz, İslam batıdan parlaması demek. Mehdi Aleyhi Rıdvan, işte efendim, İnsanları hidayat eden insanlar gelecek. O insanlar hidayatlerine sebep olacak, bilmem ne. Hakiki gelecek Mehdi, böyle bir şahıs, müşahhas yok. Ondan sonra İsa Aleyhisselam inecek. İsa Aleyhisselam gökte nasıl yaşayacak? Oksijen yok, bir şey yok diyor. Ne olacak o zaman? İsa Aleyhisselam'ın diyor ruhaniyeti gelecek. Ne demek ruhaniyeti gelecek? Çok halim selim ya, İsa Aleyhisselam böyle intikamcı değil, çok yumuşak. İnsanlara ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın o huyları gelecekmiş. Ya Rabbi, huyları gelecek demeyi Allah Peygamber bilmiyor muydu da bu kadar ayet-i hadiste sıfatını tarif etti? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, onu bilmiyorum, ulema ayeti sitesine koydular mı Ubeyed Hoca? Ne diye? Ulema ayeti diye. İsmaila ulema ayeti sitesine girin. Halk dilinde sizin anlayacağınız şekilde kısa ve ört İsa Aleyhisselam'ın nüzürlü yazdık. Hoca efendilerle toparlandı. Efendim e, e, şey onay alındı. Koyuldu. Siteden okuyun şimdi. Orada bir hadis-i şerif hani daha kısa bir özet. Kesin delillerle. Falan. Ve hükmü görün. İnkar edenin durumunu görün. inkar edenin. Mustafa Karataş'ın durumunu görün. Ben söylemiyorum. İsmaila ulema ayeti. Bak orada fukuh eyeti, ayeti, hepsi dahil bak. Cübbeli konuşmuyor onu bunun aleyhine. Bak. Git okuyun orayı. Orada yazıyor. Nüzülü mesle. Hadis-i Şerif diyor ki, bak diyor. O inecek diyor. Sonra şaşırtmayın. Tanımanız için tarifini söylüyorum diyor. Racülün diyor. Bir erkek diyor. Merbuun diyor. Uzun boylu diyor. Ondan sonra ben. Çok aşırı uzun değil. Ondan sonra. İllel vel beyaz. Pembe beyaza meyilli yüzü diyor. Kendime karacemin değilmaz. Hamamdan yeni çıkmış gibi diyor. Hani hamamdan yeni çıkan, banyo yapan nasıl böyle bayağı bir kan yüzüne hücum eder. O vaziyette diyor. Hiç diyor e, kendisine bir ıslaklık değmese bile diyor, efendim böyle e, yüzünden diyor damlalar damlıyor diyor. Halbuki hamama girmemiş. Böyle tarif ediyor. Daha birçok adi şerifte elbisesini tarif ediyor. Beynemumas Sarateli diyor, sarı renkli iki İki elbise diyor. İşte altlı üstlü İzar Rida gibi. Tarif ediyor. Bu kadar hadiste indikten sonra evleneceği beyan ediliyor. Kabrinin yeri söyleniyor. Ebu Bekir ile Ömer ikimizin arasından kalkacak diyor. Bana gelecek, selam verecek diyor. Haç'a gidecek diyor. Ravha'dan Umre'ye gidecek diyor. Ben şimdi onu görür gibiyim diyor. O kadar hadis var ki. Sen de geliyorsun. Ne diyorsun Hacı abi? Diyorsun ki, ya ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyeti, ahlakı insanlara gelecek falan diyor. Allah Resulü bilemedi mi onu de Bu kadar tarifi niye yaptı? Bunu İsa ahlakının ahlakı elbise mi giyer? İsa Aleyhisselam'ın ahlakı sarı elbiseyle nasıl gelecek bana ya? İsa Selamın yaşının, başının, kafasının, efendim, rengi bilmem nesi bana, yani ahlakın ne alakası var ahlakla ya? Beyazlığının, kırmızılığının ya? Herkesin fiziki özellikleri var yani. Kimse ona benzeyemez ki Allah nasıl yaratırsa beni esmer yarattı esmer şimdi... Yani ta neyine tabi olacağım yani kırmızı rengini. Siz tanıyın onu diyor. Ben sıfatlarını söyleyeyim yanılmayın diyor. Anladın? Bak o mezarcı da boşuna sarı giymiyor demek. Şimdi aklıma geldi. O ara sarı giydiydi. O da az hoca değil bir şeyler biliyordu. onu da kafasına adamcağızın şey ettiler. Hapishanelerde adamcağız. Büyük konuşmayalım Allah muhafaza et. Adama verile bir iğne var ya çıkarsın peygamberin. Allah'ın bile dedirtirler aşağı Dedi ya. Adama dedi peygamber çıkmış bir yerde. Yok ya dedi hemen gidelim şunu dedi iptal. Millet de zannetti ki ulan dediler bu adam eli sünnet falan sahte peygambere reddiye yapacak falan. Bu da gelip demesin. Ulan ben senin gibi peygamber ne zaman gönderdim? Haberim mi yok diyor. Ulan manyak mısın? Sen de Allah mısın? Dediler ya. Yani onun için sapıtma paylarımızı koyalım. İmanlarımızı, akıllarımızı Allah'a emanet edelim. O sarı meselesi şimdi hatırlıyorum. Sarı giydi değil mi o zaman baston baston, baston. O sarı çok muyum? Ama sarının rengini tonunu tam tutturamamıştı. Işte. Çünkü hadis-i şerifte tam sarı demiyor. Onu beyan ediyor. Bütün hadis-i tek tek söylüyor. E kardeşim bunu ne, ne alakasın İsa Aleyhisselam'ın ahlakıyla ya? Ahlak, ruhaniyet ayrı bir şeydir. Fiziki özellikler, renkler bunlar ayrı bir şeydir. E bu kadar hadise yok demiş oluyor. Onun için ''Bunları tevil edenler ehli sünnet dışı sapık fırkalardır.'' diyor. Şimdi, bir insan, Mehdi, Deccalı, Mesih'i aleyhissalatü vesselam, ondan sonra güneşin batıdan doğması gibi eşrat-ı saat, kıyametin büyük alametlerini başka manalara yorumlarsa, bu hadis-i şeriflerde belirtilen vasıflara muafık olmayan, uygun düşmeyen e, yorumlar haktan çok uzak, batıl tevillerdir ve tehriflerdir. Evet. Şimdi biri çıkıp da şunu diyebilir mi? Ne diyebilir mi? Ya hoca ben de, o kadar katı bağnaz olmayalım. Bu da bir tevil, bu da bir yorum, bu da bir fikir, bu da bir felsefe, bu da bir düşünce. Düşüncelere açık olalım. Bunu da dinleyelim, bakalım ne diyor falan. Diyebilir mi eli sünnet olan bir Müslüman bu payı koyabilir mi? Asla koyamaz. Bak Kazı Yazdan okudum değil mi Kazı Yaz, şifa şerifi yazan, kadınların kadısı, Allamelerin allamesi. O söyledi. Bunları yapan, tevil yapan asla sünnet olamaz diyor. O söyledi. Şimdi ben. Mehdi'yi kabul ediyorum. Böyle bir insan var, şudur budur. Ama ne olur? Şöyle de olabilir. Belki de çıkmaz. Ama iddiayet eden diğer hocalar, şeyhler olabilir. Veya Mesih, İsa Selam'dır inecek. tam inanıyorum ama bir manaya göre de belki ruhaniyeti insanlara geçecek. Ahlakı nüfuz edecek. Olabilir. Deneyebilir mi el-i sünnet olarak? Denilemez. Niye? Bu işte belki olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana tarif etmiş her şeyini. O zaman o, o payı bırakırsaydı olurdu. O öyle bir pay bırakmadan sen onun nasıl o payı bırakıyorsun? Bu ne demek olur? Bu şu demek olur. Yani şimdi bak ilahiyatçı ve akademisyenlerden birçoğundan duyacağınız tabir şudur. Bu tabire çok dikkat edin. Zehirlenmeyin. Ve bu itikatta olandan nefret olmadığına not verin. Ben size tamam arşını veriyorum yani. Halebi veremezsem, halebe götüremezsem arşını verebilirim. Ben size arşını veriyorum. Ölçü e, birimini veriyorum size. Nedir? Şu, bu mananın şimdi anlatıyor, dinletiyor. Direkt inkar etmiyor. Şu Mehdi'yi inkar etti, Deccal'ı inkar ettin, Hüzülümesi inkar etti deriz diye. Biz de milleti biraz uyandırdık ya şimdi. Millet de uyandı şimdi. O da kabak gibi böyle hedef olmak istemiyor. Hedef olmak isteyince şöyle bir tabir kullanıyor. Şu anda bu klişe çıktı. Spiker soruyor veya yandan biri söylüyor. O da oradan katılıyor yarım ağız veya tam ağız. Diyor ki Bunla, bu mananın da tabii verilmesi mümkündür. Veya diyor ki bunun da düşünü, düşünülebilir tabii. O orada öbürü alenen konuşuyor. Bu da burada yandan katılım yapacak. Alenen de el üstüne hurra red diye yapmasınlar bana diye. Bu sefer açığa çıkmamak için yandan bir destek veriyor. Diyor ki bu manada tabii düşünülebilir. Düşünebilmez mi hocam diyor o da oradan. Hepsi profesör birbirinde ısırmıyorlar biliyor musun? Doçent, profesör olsa birbirinde ısırmıyorlar. Hepsi böyle. O da oradan gerici yobaz olmamak için. Çünkü ehli sünnet oldum tam gerici yobaz, cüppeli hurafeci oluyorsun. Bu ben ne oluyor? O duruma düşmemek için ehli sünnetin mütevatir kaidelerinde efendim direnemiyor. Cüppeliden bana ne kardeşim? Ben hoca değil mi? Ben de okuyorum. Ben cüppeli adamıyım. adamı mıyım? sünnetin bütün metinleri var burada. Açta Ömer Nesefi, açta akideyi, açta fıkıh Ekber. Sen ne konuşuyorsun? Diyemiyor. Hemen böyle hurafeci, cübbelin tipleri falan o duruma düşmemek için en azından şöyle bir katkı sunuyor. Diyor ki, yani tabii bunlar da bir fikir. Düşünülebilir. Ulan desene ki bunlar cavurluk. <gülüyor> düşünlemez. Niye düşünlemez? Niye düşünlemez? Şimdi, Hazreti Mehdi'nin, Hazreti Mesih'in ve Deccal'ın ve Güneş'in battan doğmasının bütün bunlar ayetlerde, hadislerde Tam tafsilatla anlatılmış mı, anlatılmamış mı? Anlatılmış. Bu anlatılan nokta. Bunlarınki de tevil. Hiç ayet hadiste böyle bir şey yok. Bu manada düşünülebilir ne demek? Eşittir. Bu ayette, hadiste geçtiği gibi vuku bulmayabilir demek. Öyle mi değil mi? He? Hayır, başka bir şey izah ediyorsa siz söyleyin. Tamam Şimdi bu nedir diyoruz? Diyoruz ki bu diyoruz peynir. Tamam mı? Tarifini diyoruz? Keçiden alınmış, şundan alınmış, şuradan şu, manda da katılmış, bilmem ne yoğurulmuş, tarif ile, turu filan, her türlü vasf bir peyniri şuraya ortaya koyduk. Biz bunu dedik mi? Dedik. Bu adam da diyorsun buna inandım sen. Bunun peynir olduğuna, bu vasıfları bulunduğuna, sen inandım diyoruz. öbürde de kalkıyor diyor ki, yok arkadaş diyor, bu sünger. Sünger diyor bu. Sünger de olabilir diyor. Peynir de olmayabilir diyor. Şimdi ben bunun peynir olduğuna inandım. O adam o kadar anlattı. Ben de bu kadar dinledim. İnandım mı inandı Bu vasıfları kabul ettim dedikten sonra. Oradan sünger diyene ben desem ki bu da düşünülebilir. Dediğim anda ne oluyorum? Onun düşünülebilmesi demek bunda şüphe ediliyor anlamına gelir. Şüphesi olmayan onu düşünemez. Yani manyak mısın der, deli misin der. Bu, bu de, göz göre göre peynir, ayıyorum. Ne süngeri ya? İnanmak böyledir. İman böyledir. İman gözle görmekten öte. Gayba iman. Gayba iman ne demek? Gördüğünden öte, gördüğünden ziyade. Gördüğünde böyle basmıyor. Acaba? Ama kalbin inancında şüphe olmaz. Göz tereddüt eder, kalp etmez. İmanda tereddüt olmaz. E sen şimdi diyorsun, bu da düşünülebilir. Bu da düşünülebilirin manası... Hakiki manası gerçekleşmeye de bilir. Ne demek? Güneş batıdan denilen sıfatla doğmaya da bilir. O da düşünülebilirse. İsa Selam denilen tarifle, sıfatlarla inmeye de bilir. Deccal diye bir fitne bu anlatılan büyüklükte dünyayı kaplayacak bir, böyle bir şey çıkmaya da bilir. Çünkü niye? Adam diyor ki televizyon deccaldır diyor ki o da olabilir. O da olabilirse oldu zaten. Deccal çıktı o zaman öbürü çıkmayabilir oluyor. Bunun açılımı ne? Bunun açılımı efendim hadis-i şerif ve ayet-i kerimelerde efendim çelişki gibi durumlar mevcut olabilir. Ondan sonra e, ben de bu yüzden bu fikre de kapı aralıyorum. Bu fikre kapı aralıyorsan Allah ve Rasulü'nün buyurdukları tehakkuk etmeyebilir demiş oluyorsun, bunu diyen de, bir icma, bütün ulemanın ehl Sünnet'in ittifakıyla kafir olur. Ama şunu söylemiyorum, yanlış anlamadım. Hz. Metin'in zuhuruyla ilgili hadisler mütevatirdir. Dekcalı hurucuyla ilgili hadisler daha da kuvvetli mütevatirdir. Daha da kuvvetli mütevatirdir. Ama hadisin içinde ahad hadisinden yani şimdi, bir hadiste, yani Ahmed Hanbel'de geçen bir hadiste, İsa Aleyhisselam'ın işte evleneceğine dair diyelim bir rivayet olsa, e, çocuğunun ismiyle ilgili bir rivayet olsa, birinde Musa Muhammed isimleri geçiyor, birinde kız çocuğu olacağı geçse, bunlar tek tek konuşulduğu zaman teferruata girer. Bu teferruata girdiğin zaman, bir adam oradaki bir rivayeti diğeriyle çeliştiği zaman, sıhhat derecesine göre öbürünü tercih edebilir. Bunlarda itikadi bir sorun olur demiyoruz. Ama sen Hazreti Mehdi'nin bütün vasıflarıyla Resulullah torunu olduğu işte babasının adaplı olacağı, kendi asıl Muhammed olacağı, eşdefenin vesaire sahih hadislerde geçen şekliyle inandıktan sonra teferruat rivayetlerinde işte İstanbul'a uğrayacak mı? Vuramayacak mı? Keşife elinden bazı vuracak diyor. Konya'da biat alacak diyor. Bazıları Sadrıd'ün Konevi öyle demiş. Evet şimdi Sadrıd'ün Konevi demiş. Konya'ya gelecek bir biat alacak. Yani birisi bunu kabul etmese ben ederim. Mevlana bir biat alacak. Çünkü ben Evliya Allah'ın keşiflerini kabul eden bir insanım. Ama insanlara eli sünnet midir, değil midir tasdifini yaparken bu gibi Evliya'nın keşifleriyle veya bazı zayıf hadis-i şeriflerle çünkü hadis-i şerif zayıf olursa faziletli amelde amel ederiz İtikadi konularda huccet kabul edemeyiz. Çünkü adam öbür türlü hüsnetten çıktı nasıl diyeceğiz? Orada neyi ararız? Mütevatir olan, hadislerde mütevatir olan konulara ayet gibi inanması şarttır. Bunu tevil edemez. Tevil ettiği takdirde Allah Resulü sahih olarak rivat eden buyurduklarına bunlar gerçekleşmeyebilir başka manası da düşünülebilir demiş olur. Resulullah S.A.W. açık beyan etti. Şüphe bırakmadı ki başka türlü de olabilir demeden. Sen nasıl onu bana tevil ediyorsun? Onun için tevil eden el sünnetten çıkar. Neyi? Zaruriyat-ı diniyede dinimizin inançlarında mütevatir. Ayetse zaten ayet, ikinci bir ayet olmağa da lüzum yok. Hadisse itikadi konularda mütevatir hükümle sabit olanlar inkar edilmesi ayeti inkar gibidir. Ehl-i sünneti bırak, dinden de çıkabilir. Ehl-i sünneti bırak, dinden de çıkabilir. Şimdi, be çıkartacağız diyor. E Allah kayadan bir hayvan çıkarır. E Salih devesi devesini nereden çıkarttı? E onu da tevil ediyor adam şimdi. Kaya sancılanır gibi sallandı, kayadan 10 aylık yüklü deve çıktı. E Kur'an söylüyor, deve çıktı. Adam diyor ki o demek değil. E şimdi bunları bu teville gittiğin zaman bunlar küfürdür. Bunlar şirktir. Bunlar Allah'ın buyurduğuna bu böyle olmaz demektir hoca. Şey. Adam diyor ki işte, Allah böyle yapar mı diyor? Bu nasıl laf ya? Bundan dolayı rivayetlerin arasında çelişki gibi görülen şeyler olursa bunlar tevil edilir. Bak geçen hafta onu anlattım. Geçen hafta mı daha belki hafta. Ha. Ona bir şey demiyoruz. O tevhile izin var mı? Var. Çünkü bir hadis diyor ki Güneş battan doğduktan sonra Atının tayına binemeden kıyamet kopacak. Öbür hadis diyor ki Batı'dan doğduktan 120 sene dünya devam edecek. Bu ikisi de hadis midir? Hadistir. Çelişki gibi bir şey görülüyor mu? Görülüyor. Bu çelişkiyi gidermek için tevil yapılabilir mi? Yapılır. i̇bn yapmış. Ne dedik işte? Çünkü o zaman ne olacak Adi Şerif hatta zaman zaman birbirinin içine girip yaklaşmadıkça kıyamet kopmayacak, kıyamet yanaştıkça zamanın bereketi azalacak. Fethkür sene Türkiye şehri sene bir ay gibi olacak. Ve küne ay hafta Cuma gibi olacak. Fethkür Cuma'dı kel yemi Cuma bir gün gibi olacak. Ve küne bir gün bir saat gibi olacak. Fethkür saat Türkiye tırakı bir saatte hurma e efendim, yaprağının yanması gibi fut bir anda yanacak. Yani bir anda bir saat geçecek. Bir anda. Nasıl geçti bu saat? Şimdi başladı zaten bizde o bereketsizlik. Bu şimdi artık ileriye doğru gidiyor. Şimdi eskiden neydi? Haftayı geçir geçir, hafta bitmezdi. Ay bitmezdi benim çocukluğumda. Ya yani şu anda ben kendime göre bunu yaşıyorum. Ama daha da ileride daha da beter olacak. Bunu söylüyorum. E şimdi burada bir hadis var, burada bir hadis var. E bunlar, bu hadisten hiçbirini reddedebilir miyiz? Edemeyiz. İkisi de kaynağı muteber. O zaman ne yapacağız? Tevil edeceğiz. Teviller de caiz. Anladın mı? Ne dedi ulema? Madem tevili neye göre yapacaksın? Aklıma böyle doğdu diye olmaz. Tevili yaparken başka bir hadise dayanman lazım. Ya e burada diyor ki atının yavrusuna binemeden kıyamet kopar. Burada diyor 120 sene geçer. E nasıl tevil edecek? Aldı bu hadisi. Madem zaman yaklaşacak bir atın yavrusuna harpte binebilmek için 10-12 yaş ister Arap asil atında. 10-12 yaşta cenk meydanına çıkabilir. He 10-12 diyor. Tam 12'de diyor Tekamül eder diyor. 12'dir. Burada hadis-i buyuruyor. Sene ay gibi. Sene ay gibi. O bir hadis diyor? 120 sene. 120 sene nereye düşüyor? 12 seneye düşüyor. Misal. Ha Burada diyor ki kıyamet kopana atına binemeden kıyamet. Koyuyor. Burada da yüzümse. Öbür hadisi de bulduk mu sahih? Bulduk. O hadisi alıyor İbn Hacer gibi bir muhaddis bu iki hadisin arasını tevil ediyor. Yani 120 sene geçecek ama 120 sene 12 sene kadar çabuk geçecek. Var mı bir sorun? Var. Ama sen kalkıp da güneşin batıdan doğmasını tümden inkar edip İslam'ın batıdan gelmesi gibi tevil edersen bunun ayetten, hadisten kaynağı var mı? Yok. Onun için ehli sünnetten çıkarsın diyorum. Anladın mı? Muhaddisler tevil yapmıştır. Müfessirler tevil yapmıştır. Nerede yapmıştır? Zaruri olan bir yer gelirse başka bir ayet hadisle orayı çözer. Ama sen Mehdi yok derken aklım almıyor diyorsun. İsa Aleyhisselam nasıl yaşayacak 2000 sene? Nereden gelecek arkadaş diyorsun. Senin tevilin, Allah'ın kudretini acze nispet etmek haşa. Mucizeyi inkar haşa. Senin tevilin naslı, delili tahrif etmek, ortadan kaldırmak. Burada nas ve delil duruyor. Başka bir ayet, hadisle izah geliştiriliyor. Bu tevil mubahtır. Hatta lazımdır, zaruridir, dinimize hizmettir. Bu evliya, ulema bu hizmeti yapmasa bizi şimdi bu akademisyenler neye düşüreceklerdi? Çelişkiye düşüreceklerdi. Ben bugün dünyanın dibinde gelmiş bir cübbelamet nasıl çözeceğim bu sıkıntıları? O kadar ilmim yeter mi? İşte Caner Taslamanın yaptığı ifsadatları, e, bununla adamların ortaya attıkları şüphelendirmelerin hepsinin çözümünü ulema 700 sene, 800 sene, 1000 sene evvel yazmış. Biz de elhamdülillah onlara şeytanlar ediyorsa ona da Kur'an vahiy diyor. Şeytanın vesvesesine de vahiy diyor. Yani lukat itibariyle onlara şeytanları vesvese veriyip de bu soruları, bu şüpheleri milletin kafasına çıkarttırıyorsa bizim de ulemamız, evliyamız, Allah'ımızın melekleri, Allah'ımızın dostları bütün bu fitneleri ortadan kaldıracak kadar bize ilim malzeme bıraktılar elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Amin. O İbni Hacerlerden, o İmam Nevevi'lerden, o müfessirlerden, Fahruazlerden, Ömer Nesefilerden ta müçtehitlerimiz, dört müçtehitimizden başlayarak bugüne kadar Efendi Hazretlerimiz bize en yakın vesile olarak. Bize bu dini intikal ettirirken, pak çeşmeden tertemiz, hiç şüphelenmeden, kafamız karışmadan, bütün müşkilleri çözerek bu dinin bize gelmesine vesile olanlar, hepsine Allah yüksek dereceler ihsan Tarafımızdan, bütün ümmetimiz tarafından hayırla onları mükafatlar. Amin. Amin. Bir sorun çıkıyor. Hemen bir şehre bakıyoruz. Hemen onca diyor, Onda bulamazsak öbüründe. Onda bulamazsak öbüründe. Tabii çok kitap lazım oluyor bu yüzden. Ama... Eskiden böyle bir fitne yoktu yani. Fitneler olmadığı için bunlara cevap vermeye de lüzum yoktu. Ama bugünümüz artık fitneler dönemindeyiz. Onun için cevaplarımızı hazır edeceğiz. Yani İsmaila'da da hocalarla da kardeşlerimizle e, yani karar aldık. Vehhabiye Nasrettiye yapılacak. Şiaya Nasrettiye yapılacak. Efendim bu reformistlere, bu mealcilere, bu mezhepsizlere bunların hepsine yeni Eskiden yoktu benim okuduğum dönemde bu kadar. Ama şimdiki talebeye bunları da öğretmemiz lazım ki hoca olduğu zaman gidiyor biri vazgeçiyor, ediyor, geliyor biri bu şuna cevap ver diye ortaya atıyor bir şey. Bir uydurma, bir palavra. Hemen ona hazır cevabımız hazır olması lazım. Zaten bu batıl elinin ortaya attıkları şeyler sınırlı ve belli. Cevapları hazır ettik mi çat çat tak tak hemen vereceğiz. İnşallah böylece Biraz reddiyeci yetiştirmek icap ediyor. Efendi Hazreti buyurdu ya bu televizyon işini biz kurma televizyon açma meraklı değildik. Ama buyurdu bizi mecbur bıraktılar. Cevap vereceğiz. E adam çıkıyor televizyondan ifsad ediyor. Sen onu ben burada konuşsam kaç kişi dinliyor şimdi? Şimdi lale gül vermese bu burada kalır. Bunu kasete alacaksın da kaset çoğaltacaksın da kaç kişiye gidecek? E şimdi Azerbaycan dinliyor. Bak geçen gün Azerbaycan'dan aramışlar. ...efendim televizyonu... ...ya biz de Şia'ydık demişler. Ama tamamen ailecek ehli sünnet olduk... ...ya bu Bekir Ömer biz bir şey bilmiyorduk... ...bu İslam'ı bilmiyorduk... ...Allah hocamdan razı olsun işte selam göndermişler. Yani birçok insan... ...dünyanın birçok yerinde... E, ...faydalanıyor. Onun için mecbur olduk cevap vereceğiz. Yani işleri güçleri milleti yoldan çıkartmak... ...e biz de işi düzeltmek... ...suyu mecrasına döndürmek, akıtmak... ...her şey aslında rücu eder... Allah bu milleti dinine raci eylesin. Amin. Selametle ya eylesin. Amin. Şimdi Hz. Ömer Efendimiz ne buyurdu? Yakında bir kavim çıkacak. Rejim yok diyecekler. Deccal'ı inkar edecekler. Güneşin batıdan doğmasını tekzip edecekler. Ve yükezzibune bi'azabil kabri. Kabir azabı yok diyecekler. Kabir azabı. Mütevatir. el i itikat maddelerinden. Çünkü mütevatir az. Ama şekliyle ilgili... Anladın mı? Nasıl oluyordu? Şöyle oluyordu? Şundan mı oluyordu? Bundan mı olmuyordu? Bunlar teferruatta çok hadis var. Ama konu kabirde azap olacağı mütebahat etmeyecek. bunu inkar edecekler. Şimdi Mehmet okuyan inkar ediyor. E şimdi Hz. Ömer burada yakında böyle adamlar çıkacak. E şimdi tabi okuyana kadar çok daha evvelden çıktı yani zaten de. Ama adamlar mevcut işte. Şefaati inkar edecekler. Nasıl Hz. Ömer söyledi bunu ya? Bunu söylediği dönemde yani sen ilk yazılı kitap olarak hani diyorsun ya bunun nerede çıktı bu? E burası şimdi i̇bn Mansur kaçlı hocam? Haris Ibn Ebü Saeed kaçlı veya ikisine bir bak bakayım. Behaki 400 küsürlü onu biliyorum. Öbürlerine baksın. Bence 300 falan çıkacak. Yani bunun Hazreti Ömer söyledi mi söylemedi mi? Ispatı nasıl biliyor musun? Gidiyorsun yazma eserlere gidiyorsun. Yazmanın kağıtını kontrol ediyorsun. Karbon testimine bir test var. Bakıyorsun. Kağıt mürekkep kaç yüzyıla? Yüz 1100 sene. Hazreti Ömer 1400 ama sen bunu ne kadar geriye gidebiliyorsan kağıttan git, kalemden git. 282 vefatı. Said ibn Mansur mu hocam? He? Bak Haris niye bir Üsamen'in yazmasında yani. Bunların hepsi yazmam mı? O zaman şey mi vardı böyle? Yazmak 282'de vefat etmiş. Onun kitabında Hazreti Ömer'in bu sözü geçiyor. Bu keramet de nedir? Ya yani sen Hazreti Ömer'e ulaşmıyor desen bile, e, Haris ibnü Hume 280'lerde. 280 ne demek? 1440'tayız ya. Düş bakalım kaç sene evvel. E nereden bilecek Haris ibnü Hume? Nasıl uydursun bunu ya? İşte Hazreti Ömer e Allah bildiriyor, o da ümmete bildiriyor. Hazreti Ömer'den duyan ona söyledi, oradan yazıldı. Ta ilk kayıtları 282'de bile kayıta geçmiş. Ta ondan da çok evveldir de. Çünkü o kimden aldı? Haris i̇bn Ebi Hüsame kimden aldı? Orada yazıyordur onun hadisin gerisinde. E sahidi bin Mansur öyle. Bunlar hep 200'lü, 300'lü adamlar dedim size işte. E o zaman bunu nasıl inkar edeceksin? Bak Allah nasıl bildirdi şefaatı inkar edenler çıkacak. Adam şefaat ya Allah. Yazıyorlar camilere şirk türlü. Osmanlı ecdadımız yazdı mı? Şirk olsa yazar mı ya? Allah Muhammed diyor, Allah Allah Muhammed aynı hizada olmayacaktır. Niye diyor? Çünkü diyor Allah Allah Muhammed aynı değil. Allah yaratan Muhammed yaratılmış diyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e aşağı indireceksin. Ne olacak diyor? Ebu Bekir'lerin sırasına koyalım. Ya Ebu Bekir'lerin sırasına koyuyorsun. Ebu Bekir peygamber değil, Muhammed peygamber. Ne yapacağız o zaman? Niye peygamberi normal insanın yanına koydu? allah Teala Teala ile kendini, Habibini yanına koymuş mu? Ezanda koymuş mu? Kahmette koymuş mu? Hutbete koymuş mu? Teayyatta koymuş mu? Her yerde isminin yanına ismini yazmış mı? Bunlar Allah'ı çok yüce tutacaklar göğe. Peygamberi indirdiler aşağı. Şimdi bütün camilerde bu soruna başladı. Neymiş efendim? Allah Muhammed yan yana yazılması şirkmiş. Ulan İbni Kemal görmedi mi? Ebu Suud görmedi mi? Aksepseddin görmedi mi? Fatihler, Yavuzlar bu kadar ulema, evliya görmedi mi? Yani insanların kafasını nasıl karıştırıyorlar ya? Allah bu peygamberin adını kendi yanına koymuş. Ben koymadım. Ben ayıramam. Ve rafâne âleke zikrak diyor Kur'an. Şanını zikrini yüce ettim diyor. O yücenin tefsirinde ne diyor? Senin şanını yüce ettim. Kimsenin yan e adını yanımın adımın yanına yazdırmadım. Bir tek senin adını benim adımla yan yana okutturuyorum yazdırıyorum diyor. Kur'an söylüyor ya adını yüce ettik diye. Sen nasıl indiriyorsun aşağıya? Şefaat'ı tekzip edecekler diyor bak. Şefaati arası yok. Ya bunlar din midir ya? Bunlar cehalettir ya. Geçmiş büyüklerimiz doğru yoldaydılar kardeşim. Kendi başınıza yeni yollar icat etmeyin. İcat edenlerin peşine gitmeyin. Ve yükezzibune bi kavmin yekrucune minel nâr ba'de memte Bir de cehenneme girip sipsiyah kömür gibi yanıp ondan sonra çıkıp cennete girecekler olacak mı olmayacak mı? Müslümanlardan cehenneme girip yanıp sipsiyah olduktan sonra çıkıp cennete girenler var mı yok mu? Ehli sünnete göre budur. Hazreti Ömer Efendimiz diyor bunu da inkar edecekler diyor. Aynen bu da inkar ediliyor şu an. Adam diyor ki öyle bir şey yok ki. İki menzil hazırlığı menz menz menz menz diyor ki ne cennete ne cehenneme diyor. Onlar diyor ortada diyor kalacak diyor. Ya Araf'ta kalacak sonra cennete gidecekler. Araf'ta bir zaman bekleyenler. O ayrı o ayette söylüyor. Bunlar diyorlar ki efendim büyük günah işleyen büyük günah işleyen Müslüman cehennemde ebedi kalacak hiç çıkmayacaklar. Muhtezile böyle söylüyor. Hazreti Ömer'den sonra işte birkaç zaman sonra de çıktı. Şimdi de aynı kafada olan var efendim cehenneme girmeyecek, yanacakmış da sonra çıkıp da cennete gidecekmiş, böyle bir şey yok diyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bunu da inkar edenler çıkacak diyor. Hakikaten aynısı çıktı. Allah bize bu ehli sünnetten zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ayrılanları dinlemekten kulaklarımızı, akıllarımızı halas eylesin. Amin. Zerre kadar ehl-i sünnete muhalefeti olan bir insana etmekten, sevmekten, dinlemekten, çoluk çocuğumuzu göndermekten muhafaza eylesin. Amin. Kurban olduğum cuma gecesi Allah'ıma haram hürmetine. Ya Rabbi çoluk çocuklarımızın da itikatlarımızı da, kendi itikatlarımızı da sana emanet ettik. Ya Rabbi ehl-i sünnet dışı sapık fırkalara haram eyle bizi ya Rabbi. Dokunulmaz eyle bizi ya Rabbi. Onlara bozdukturma bizi ya Biz senin yolunda toplanıyoruz ilim meclisinden iştirak ediyoruz devamlı hayat hadis ilimle dinle uğraşıyoruz ne olur imanlarımızı muhafaza eyle kalplerimizi kaydırma ya Rabbi kaydırma ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi bize sebatlar ihsan eyle amin amin amin şimdi bu mukaddime yapılmalıydı çünkü bu yapılmadan şimdi ben alametler anlatacağım siz de oradan hoppala ol kodada olur mu demeyin de cümlemeyin ondan sonra bir de sizle uğraşmayalım burada acil macil çağırmayalım diye bunu anlattım ki bundan sonra anlatacaklar yapma ya, hoppala falan. O kadar da olur mu ya falan. Ben burada hadisleri okurken Güneş battan doğunda neler olacak? Dehabbe'de neler olacak? Ondan sonra efendim kıyamete yakın bunlara birkaç ders kaldı. Bu birkaç dersi yaparken tam bir itikat üzere Allah Resulü ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Aklımızın ona ulaşması lazım değildir. İmanımız ulaşıyor nasıl olsa, elhamdülillah. Deyip zaten Allah her şeye kadirse her şey eriş bitmedi mi? Yani her şeye kadirse bunu da mı ya, bu da mı ya demek Allah bunu da yapabilir mi demekten başka bir mana taşımıyor. Yapacak mı yapmayacak mı şüphesi kalıyor. Hadis-i şerifte varsa onun da yapacağı kesinleşiyor. E daha kendi kafasından katan çıkaran yok ki. Sen diye daha niye diyorsun koppala? Ha böyle di diyecek adamlar inşallah bize nasip olmaz ama ben yine size testi kırmadan evvel bir ee bu konuyu yaptım. Allah ala musul, ala nar Min Allahümme innena nes'alukel cennete ve ma karra biha min qawlin ev amel. Fe na'udubike minen nar ve ma karra biha min qawlin ev amel. Allahümme nes'alukum khayra ma es'alekum nebiyyun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Na'udubike min sharri ma es'alekum nebiyyun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belağ ve la kuvvete illa billahi el aliyel azim. Mün amin, Allah amin, Allah ma amin, Allah nasül kabne el-akhir koli aajili, aajili, maalim ne amlim Lâm Rabbena âcib lenâ min lanâ murânâ şey'in kadîr. Sallallahu teâlâ alâ seyyidinâ mühammedin ve âlihi ve sahbihi sellemet teslimen kesîran. Elhamdülillâhi rabbil Nice hastası hastaları olanlar varsa, içimizde hastalıkları olanlar varsa, dua sıkıntıları, müşkilleri için varsa, Allah'ım, sen onların isimlerini, havasıflarını, hallerini, mekanlarını, makamlarını, her şeylerini biliyorsun. Bizi sen için seven, sen için dinleyen senin için buraya gelen veya uzaktan amin diyen bütün kardeşlerimizin cümle müşkilatımızı hallu Hasane ile Sıkıntılarımızı feraha tebdil Boşlarımıza ödeme kolaylıkları yoksa Evlenemeyenlere hayırlı eşler nasip eyle. Amin. iş bulamayanlara hayırlı işler nasip amin. eyle. Dünya ahiret bütün sıkıntılarımızı feraha çıkar ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuklarımızı hayırlı ıslâh ile, Aile yuvalarımıza saadetleri yuhsâne ile Kur'an sünnet ocağı olarak yaşayı bölmek nasip eyle. Amin. Kuş tukatı ile çenek almak, nasip eyle. Amin, amin, amin. Hürmet Daha ve Yasin. Allahümme amin. salli ve sellim amin. ve barik amin. ala seyyidina amin. Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil, al -alil, kadri. El -Habibil al alil kadri el azimil, el -Azimil ve ala alihi ve sahbi Amin Salatü Vesselamu Aleyk Ya Rasûlallah Salatü Vesselamu Aleyk Ya Habib Allah Salatu Vesselamu Aleyk Ya Seyyidele Veli'ne Velâ Akhireyn Sübhâne Rabbika Rabbil Azze-ti Amma Yâsifûne ve Selâmin Aleyl Mursaleen Velhamdülillâ Rabbil Alemin Amin İlâşı Rabbil Nebî Sallallahu Te'ala Aleyhi Sallallahu Ve âlim ve sahib meşâkina ulayâram Envâtil âmâtil müslimîn Ve âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil âmâtil Şeyh-i İslam'ın ismi Aliyefendi Fatih Emma'u'la Fatiha Sultan'ın ve Sultan'ın Salatine Ali Osman ve İlahi Cemi'i şühedâ ve sülhâ El Fatiha